80. Bölüm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz esirleri İslam dinini kabul etmeye davet etti. Hakem Resulullah'ın bu teklifini yakışıksız sözlerle karşıladı. Ömrünün sonuna geldiğini fark eden ve dili açılan bir insan görünümündeydi. Ağzından çıkan terbiyesizce ifadeler Hazreti Ömer'i şu teklifi yapmaya zorluyordu. İzin ver de şunun boynunu vuralım ey Allah'ın peygamberi. Ama peygamber efendimiz ona izin vermedi. Osman da yapılan teklifi kabul etmemiş, Müslüman olmamıştı. Mekke'den geldiler. Adam başına 1600 dirhem vererek... Esirleri geri almak istediler. Fakat Resulullah Efendimiz bu teklifi kabul etmediler. Halen gelmeyen iki arkadaşımız var. Nerede olduklarını da bilmiyoruz. Şayet selametle gelirlerse fidyenizi kabul eder. Arkadaşlarınızı serbest bırakırız. Eğer bizim o iki arkadaşımızı ele geçirdiğinizde öldürdüyseniz, biz de esirleri öldürürüz cevabıyla mukabele ettiler. Peki haram ayda adam öldürmeyi ne diyorsun ey Muhammed? Sen bu davranışınla haramı helal saymış olmadın mı? Hani insanları hayra davet ettiğini iddia ediyordun? Abdullah bin Cahş ve arkadaşları o gece Recep'in hilalini gördüklerini ve buna göre çarpışmanın haram ayda yapılmadığını söylediler. Ama bu arada Nebi Ekrem Efendimiz'i vahiy halip yürümüş bulunuyordu. Bir müddet sonra Rabül Aleminden gelen ayetler tane tane okundu. Sana haram ayı ve onda yapılan çarpışmanın hükmünü soruyorlar. De ki, onda çarpışmak büyük günahtır. Allah yolundan men etmek, Allah'ı inkar etmek, ziyaretçileri mescidi haramdan men etmek, mescidi haramın ehlini oradan çıkarmaksa Allah'a göre daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten de fenadır. Şayet onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürmek için, devamlı şekilde sizinle çarpışmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner de, kafir olursa ve kafir olduğu halde ölürse, işte onların bütün amelleri, dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. Onlar, cehennem ashabıdır ve orada ebedi kalacaktır. Onlara cevap böyle verildi. Kendilerini daima kusursuz, diledikleri her şeyi yapmakta serbest, yaptıkları her işte isabetli ve hayır üzere gören, kusuru daima başkasında arayan Kureyş'e Durun, bir de kendi yaptıklarınızın doğru olup olmadığını düşünün, denilmiş oluyordu. Rabbim Allah'tır demenin ötesinde bir kabahati olmayan insanlara, akla gelen her işkenceyi tatbik ederken, onlar sanki en tabii haklarını kullanıyor, en hayırlı işi yapıyorlardı. Senelerdir Müslümanları işkenceler altında inletirken, akla hiç gelmeyen haram aylar meselesi birden önem kazanmıştı. Sümeyye'nin kanı dökülürken, Yasir'in kanı akıtılırken, Bilal'in üzerine ağır taşlar konup ölüme terk edilirken, Abbab'ın vücudu kızgın demirlerle dağlanırken, elleri ayakları bağlı insanlar, aç susuz bırakılıp dumanlar içinde boğulmaya mahkum edilirken, boğuluncaya kadar başı suyun içinde bekletilenler çırpınıp dururken, ortalarda görülmeyen, Adından hiç bahsedilmeyen haram aylar neredeydi? O yapılanlar helal işler sırasında mı yer alıyordu? Öldürülenler için de kanı kırmızı olan sadece Amr bin Hadrami miydi? Bu ayetler geldikten sonra Resulullah aleyhisselam kendisi için ayırt edilen beşli bir hisseyi aldı. Lazım gelen yerlere ulaştırıldı ve dağıttı. Abdullah bin Cahşın ve arkadaşlarının içlerini kemiren endişelerde böylece son buldu. Birkaç gün sonra kaçan devenin ardına düşen Sa'd bin Ebi Vakkas ve arkadaşı Utbe Medine'ye ulaştı. Resulullah Efendimizin yüzü güldü. Sevdiği, takdir ettiği iki arkadaşı Sağ salim dönüp gelmişti. Artık esirlerin geri verilmesine bir engel kalmamıştı. Serbest bırakıldıktan sonra Efendimiz onlara İslam dinini tekrar teklif etti. Osman reddetti. Fakat bu defa hakem. Nedir İslam dini dediğin diye sordu. Efendimiz ona anlattı. O zaman hakem şehadet kelimelerini söyledi ve Müslüman oldu. Hakem böylece iki defa yakasını kılıçtan kurtarmış, son olarak da İslam dinini seçmek suretiyle saadet tacını vermişti. Şayet yakalandığı zaman Abdullah'ın öldürme teşebbüsünün önüne geçilmeseydi, şayet Hazreti Ömer'in öldürme teklifi kabul edilse de sabırla tahammülle karşılanmasaydı hakemin işi çoktan bitmişti bile... Miktat bin Esved, arkadaşı Ut ile birlikte mescidin yanındaki suhfe adı verilen yerde kalıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara üç tane keçi göndermiş, bunları sağıp beraberce içeceğiz buyurmuşlardı. Miktat ve arkadaşı sütü sağıp içiyor. Resulullah Efendimiz'e ait olan miktarı da bırakıyorlardı. Efendimiz geceleri geliyor, uyanı uyandırmayacak, uyanık olana duyuracak bir sesle selam veriyor, sütünü içip gidiyordu. Bir akşam, Miktat iyiden iyi açtı. Kendi hissesine düşen sütü içtiği halde, karnındaki zilin sesini hala duyuyordu. Peygamber Efendimiz'e ayrılan sütü içmenin ötesinde de yapılabileceği bir şey yoktu. Ama bu da ayıp olmaz mıydı? Seni değil, kendimi düşündüm ey Allah'ın Resulü, demiş gibi olmaz mıydı? Fakat açlık ona başka türlü düşünme yollarını da açmıştı. Peygamber Efendimiz ensardan arkadaşlarının yanına gidiyor, ikram görüyor, karnı doyuruluyor. İhtimal ki o bu gece süt içme ihtiyacını bile duymayacaktır. Bu düşünce onu Peygamber Efendimiz için ayrılan sütün başına götürdü. Son damlasına kadar içti. Az çok göze açılmıştı fakat bu defa düşüncesi de yön değiştirmiş bulunuyordu. Gönlünü yakan bir ses duydu içinden. Ne yaptın sen ey miktat? Diyordu. Peygamberinin sütünü içtin ha? Gelecek ve sütü bulamayınca içene beddua edecek, mahvolacaksın. Dünyaında, da ahiretin de mahvolacak. Mekke'den buraya kadar onun hakkını yemek için mi geldin? Bu ve benzeri haykırışlar yaktı kavurdu içini. Üzerinde bir peştamalı vardı. Yatarken başına çekse ayaklar açılıyor. Ayaklarını örtse başı açıkta kalıyordu. Ona bürünüp yattı. Bu düşünceler zihninde çalkalanıp dururken mikdadın uyuması mümkün değildi. Arkadaşları uykuya daldıkları halde mikdad hala uyanıktı. Uyuyabileceğine de ümid yoktu. Bu arada Resulullah Efendimiz geldi hafifçe selam verdi. Selamı sadece miktat duymuştu. Mescide girdi. İki rekat namaz kıldı. Bu namaz miktatın içinde kıvranmakta olan ruha göre pek uzun sürmüştü. Miktatın kulakları Resulullah Efendimizin mescitten çıkmak üzere bulunduğunu haber veriyor. Vicdanıysa alnına ter damlaları sevk ediyordu. Resulullah Efendimiz süt kabının boş olduğunu gördüğü zaman miktadın içinde kopan fırtınalar anlatılacak dereceyi çoktan aşmıştı. Bu arada Nebi Muhterem Efendimiz de başını gökyüzüne doğru kaldırmıştı. ''Allah'ım beni doyuranı sen doyur. Benim susuzluğunu giderenin susuzluğunu da sen gider.'' Bir anda ferahlık çöküverdi miktada. Şimdi artık kendini azarlıyor. Bir içim süt için Resulullah Efendimiz bir dua edeceğini sanmakla ne büyük hata ettiğini biliyor musun? diyordu. Hemen bıçağı yakaladı. Keçilerin yanına vardı. Birini kesip Resulullah'a ikram edecekti. Fakat üçünün de gebe olduğunu hatırlayınca vazgeçti. Keçileri bir daha samayi denedi. Üçünden bir miktar süt çıkmıştı. Döndü ve Resulullah Efendimiz'e geldi. Bu gece sütünüzü içtiniz mi? Evet ey Allah'ın Resulü, bir sen kaldın. Buyur, sen de iç. Peygamber Efendimiz sütü içtiler. Allah'ım, bu içtiğimiz sütü hakkımıza bereketli kıl. Bize bu nimetini artır, buyurdular. Miktada verdi. Biraz daha içseydin ya Resulallah. Nebi Ekrem Efendimiz biraz daha içtikten sonra yine uzattı. Bu defa miktat aldı ve kalan kısmı içti. Artık içi tamamen ferahlamıştı. Biraz önceki halleri gözünün önüne gelince miktadı bir gülme tuttu. Katıla katıla gülüyor, gülüyordu. Miktat, senin bir kurnazlığın var. Miktat olanları anlattı. Peygamber Efendimiz gülümsedi ve <gülüyor> bu başka değil... Sadece Allah'ın bir rahmetidir, bir ikramıdır ey Miktat. Keşke bana haber verseydin, şu arkadaşlarımızı uyandırsak onlar da içselerdi. Vallahi ey Allah'ın peygamberi, sen içtin, ben de içtim. Artık kim içerse içsin umurumda değil.'' Medine'de baş belası olanlara karşı yeterli bir tedbir alınmaz, haklarından gelinecek bir yola başvurulmazsa, işin günden güne kötüye gideceğini söylemek zor değildi. Her geçen gün bir adım daha atıyor, biraz daha kuvvetleniyorlardı. İşi o duruna bırakmak, başa bela satın almak demekti. Aralarında uzun uzadıya görüştüler bu konuyu. Ortaya büyük bir sermaye koymayı, Ondan kazanacaklarını harcamak suretiyle ordu toplamayı ve böylece Medinelilerin üzerine yürüyüp işlerini bitirmeyi karar altına aldılar. Sonunun felakete gitmesini istemeyenler için tutulacak bir başka yol kalmamıştı. Geniş çapta ortakları bulunan bir kervan hazırlandı. Büyük pay her zaman olduğu gibi Yine zenginlerindi. Ebu Uhayha ailesi en çok hisseye sahip bulunuyorlardı. Kervan reisliğine Ebu Süfyan getirildi. Öteden beri cin fikirli bir adam olarak bilinen ve zekasıyla ince buluşlarıyla şöhret kazanmış bulunan Amr bin Az ve gözü pek yiğit bir adam olan Mahreme bin Nefel de bu kafileyle birlikte Ebu Süfyan'a yardımcı olmak üzere yola çıkmışlardı. muhafızlık ve hizmetleri yürütmek için daha pek çok adam vardı. Bin deveden meydana gelen ve sermayesi elli bin dinar tutan kervan, bir sabah Mekke'den Şam cihetine doğru hareket etti. Medine Bir gün Berabin bin Marun'un hanımı, hiç beklemediği anda Resulullah Efendimizin geleceği müjdesini alıverdi. Bera öleli evi saran hüzün ve keder dağıldı. Önce kalpler hızlı hızlı çarptı. Sonra kulakları kızartacak derecede bir heyecan dalgası yayıldı gönüllere. Gözlere hücum eden yaşlar, duyulan sevinci ifade eden inci taneleriydi. DUL kadın göklerin maviliklerine dalan gözlerle, Allah'ım sana nasıl şükredeceğimi bilemiyorum, diye mırıldandı. Çok geçmeden tatlı bir ses geldi kulaklara. Esselamu Aleyküm. Sana da selam olsun ey Allah'ın Resulü. Buyur. Babası öleli beri, bu evin reisi durumunda olan bir Peygamber Efendimiz'i, Ölçeğe sığmayan bir hürmet duygusuyla karşıladı. Yaşlı anne geldi. Evimize hoş geldin. Şerefler getirdin ey Allah'ın peygamberi dedi. Resul Ekrem Efendimiz onlarla bir miktar sohbet ettiler. Yemek getirdiler, yenildi. Bir müddet sonra yakındaki mescitte öğlen namazını kılmak üzere oradan ayrıldılar. Seydi kainat Efendimiz mihraba geçtiler. Ardında saf bağlamış bulunan müminlerle birlikte namaza durdular. İki rekat namaz kılınmış, üçüncü rekatı kılmak üzere kalkmıştı. Cemaat huzur içindeydi. Cenab-ı Hakk'a arz etmeleri gereken ibadet, bizzat Allah'ın Resulü tarafından arz edilmekteydi. Nübüvvet yolunun sultanıydı o. Kulluk yolunun en büyük rehberiydi o. Cebir alemine nasıl ibadet edileceğini en iyi bilen, buna bizzat Cenabı Mevla'dan öğrenen ve insanlara öğreten oydu.